Velhamdülillah ve salatu ve salam Rasulillah. Kıyametin büyük alametleri. Değerli dinleyenlerim, mevzuya geçmeden önce bazı konularda hatırlatmalarda bulunmak isterim. Kıyametin tam olarak ne zaman kopacağı, Allahu Teala'ya aittir. İslam alimleri. Yaşanacak olayların kıyametin büyük alametleri olduğunu kabul etmişler. Hadis-i şeriflerde kıyametin on büyük alametini bir arada zikretmekle beraber bu alametlerden her biriyle ilgili çeşitli hadis-i şeriflerde bulunmakta. Kıyametle alakalı bilgiler gayb sahasına girer. Yani ancak Allahu Teala'nın veya efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala'dan alıp haber verdiği kadarıyla bilebiliriz. Gayb mevzusuna önemine binayen Kur'an-ı Kerim'de 60 yerde temas edilir. Bu ayetlerde gaybı sadece Allah'ın bileceği anlatılır. Bunun bir tek istisnası vardır. El-Cin suresi 26 ve 27. ayetlerde şöyle buyrulur. Allahu Teala bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarından kimseyi haberdar etmez. Ancak bildirmeyi dilediği peygamber müstesna. İşte birazdan duyacaklarınız da bu kabilden size aktarılacak. Peki bunları sizlerle paylaşmamızın Gayesi nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden kıyamet alametlerinden bahsetmiştir? Cevap şudur. Dinimizi daha iyi yaşamak, ahireti unutmamak, çeki düzen vermek hayatımıza ve bundan sonraki hayatı düşünmek ilk ön planda yer alır. Allah'ın gazabına uğrama korkusuyla, kendisinin rahmetine nail olma ümidinin sağladığı bir gönül dengesi içerisinde, kulluğumuzu yerine getirmemiz istenmekte. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği on büyük kıyamet alameti. Bir gün ashab-ı kiramdan bazıları, kendi aralarında bir konuyu müzakere ediyorlardı. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hangi hususu müzakere ettiklerini sordu. Onlar da kıyamet mevzunu dediler. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslim Ebu Davud ve İbni Macede geçen hadisi şerifte şöyle buyurdu. 10 alamet çıkmadıkça kıyamet kopmayacaktır. 1- Duhan yani duman. 2- Deccal. 3- Dağbetül Arz. 4- Güneşin battığı yerden doğması. 5- İsa bin Meryem'in inişi aleyhisselam. 6- Yecüc ve Mecüc. 7. Doğu'da, batıda ve Arap Yarımadası'nda yer batmaları ve Yemen'den başlayıp insanları haşr olacakları yere sürecek bir ateşin çıkması. İslam alimleri bu hadiseleri kıyametin büyük alametleri olarak kabul etmişlerdir. Bu hadisi şerifte Kıyametin 10 büyük alameti bir arada zikredilmekle beraber bazı hadis-i şeriflerde de görüyoruz ki ayrı ayrı olarak da daha önce zikredilmiş. Duhan'la başlayalım. Kıyametin 10 büyük alametinden biri olan duhan duman anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de bu isimde bir sure de vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alameti olarak bahsettiği duman ile bu surede zikredilen dumanın aynı şey olup olmadığı hususunda ihtilaf vardır. Surede şöyle geçer 10 ve 13. ayetler Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Duman insanları bürüyecektir. Bu elem verici bir azaptır. İşte o zaman insanlar, Rabbimiz bizden azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. Şimdi kıyamet alametlerinden sayılan, bu duman mevzusunu inceleyelim. İki görüş var. Evvela birinci görüş üzerinde duralım. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an ve çoğunluğun anlayışına göre Mekke'li müşriklerin Müslümanlara yönelik eziyetlerini arttırdığını gören Efendimiz aleyhisselam onların kıtlıkla cezalandırılması için Allahu Teala'ya dua etti. Allahu Teala da duasını kabul etti. Ve böylece Mekke halkı büyük bir kıtlık yaşadı. Bu kıtlıkta leş ve kemik yemek zorunda kalan ve açlıktan gözlerinde fer kalmayan Mekkeli müşrikler etrafı duman kaplamış gibi görüyorlardı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldiler ve bu felaketin kalkması için Allah-u Teala'ya dua etmesini istediler. Eğer bu kıtlık sona ererse, iman edeceğiz diye de söz verdiler. Fakat müşrikler, Efendimizin duası üzerine, sıkıntıları hafifleyince, tekrar Müslümanlara hakaret ve eziyete başladılar. Abdullah bin Mesud'a göre, Duhan suresinde geçen dumandan maksat, o zaman müşriklerin açlıktan etrafı dumanlı görmelerinden kaynaklanıyor. Bu konu hakkında i̇bn Mesud radiyallahu anh diyor ki, Kureyş kavmi İslam'a girmekte ağır davranmıştı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların aleyhine dua etti ve onlar bu kıtlığı yaşadı. Öyle ki o yıl helak oldular leş yediler, kemik kemirdiler. Ebu Süfyan, Efendimiz aleyhisselamın yanına geldi. Senin getirdiklerin arasında akrabayla ilgilenmek de vardı. Halbuki senin kalmin helak olmuş vaziyette. Artık Allah'a dua et dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o ayeti okudu. Az önce paylaştığımız o halde semanın aşikar bir duman getireceği günü özetle ayeti. Sonra Kureyşliler tekrar kafirliklerine döndüler. Bu dönüşlerinin cezası da Allahu Teala'nın şu buyruğunda ifade bulur. Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün kesinlikle intikamımızı alırız. Ve bu intikamda bir günü olmuştu. 7 gün 7 gece bol miktarda yağmur yağdı. O duadan sonra kıtlık vardı ya, bu kez de insanlar yağmurun çokluğundan şikayet etmeye başladılar. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Rabbi, etrafımıza yağdır, üzerimize değil.'' diye dua buyurdular. Başlarının üzerindeki bulutlar derhal açılıverdi, ve civar bölgelerdeki insanların üzerine yağmur yağmaya başladı. Burada dikkat etmemiz gereken bir yer var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere kendilerine eziyet ettikleri için değil, İslam'ı alaya almaları ya da Allah'a isyan etmeleri sebebiyle beddua etti. Kendisine ve yakınlarına kötü davranıldığı için değil, Nitekim imanla şereflenmeleri ümidiyle de üzerlerindeki bu belanın kaldırılması için dua ettiler. Allahu Teala da kabul eyledi. Duhan mevzusu ile alakalı ikinci görüşü de sizlerle paylaşalım. Az önce paylaşmaya çalıştığım görüş ekser görüştür. Yani alimlerin ekseriyetin çoğunluğunun görüşüdür. Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Ömer radiyallahu anhum gibi bazı asaba göre ise bu duhan kıyametten önce dünyayı saracak olan bir duman. Bunu nerede görüyoruz? İbni Kesir gibi bazı müfessirlerde bu görüşü tercih etmişler. Bu görüşe göre kıyamet yaklaştığı zaman gökten yeryüzüne bir duman inecek ve bu bütün dünyayı saracak, 40 gün kadar bu duman devam edecek. Bu meyanda yeryüzü aşırı derecede ısınacak. Müslümanlar bu dumandan az etkilenecek. Sanki bir örnek var yine o eserlerde. Nezleye tutulmuş, böyle ayakta atlatmış hastalığı gibi etkilenecek. Kafir ve münafıklarsa şiddetle sarsılacak, adeta sarhoşa dönecek buyruluyor. Kıyamet alametlerinden sayılan duhan veya duman ile ilgili bilgiler böyleydi. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Ve belki de en merak edilen kısım Deccal. Deccal'in kelime manası hilekar, yalancı, hakkı batıla iyiyeyi kötüye karıştıran kimse manasına geliyor ve Kur'an-ı Kerim'de kendisi ile alakalı isim olarak bir bilgi yer almamakta. Deccal'in ahir zamanda ortaya çıkacağı, Allahu Teala'nın kendisine verdiği bir takım imkan ve özelliklerle insanlara garip ve harikulade gelen birçok şeyi sergileyeceği ve bazı insanları bu sebeple saptıracağı aktarılıyor ve hadis-i şeriflerde bu konuda ondan fazla rivayeti öğreniyoruz hemen onlardan bir tanesiyle başlayalım Nevvas İbni Sema'an radıyallahu an anlatıyor bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Deccal'den uzun uzun bahsetti Sonunda yorulup sesini alçalttı. Sonra tekrar yüksek sesle konuştu. Biz onun anlatışına bakarak Deccal'in Medine civarındaki hurmalıklara gelip dayandığını zannettik. Tekrar yanına gittiğimiz zaman üzüntümüzü anlayıp ''Hayrola, ne bu hal?'' buyurdular. Biz de ''Ya Resulallah, sabahleyin Deccal'den bahsettiniz.'' ''Bazen alçak sesle, bazen yüksek sesle konuştuğunuz için, biz onun hurmalıklara gelip dayandığını zannettik.'' dedi. Bunun üzerine şöyle buyurdular. ''Sizin adınıza Deccal'den başka şeylerden daha çok korkuyorum. Şayet Deccal ben aranızdayken çıkarsa, onun oyununu bozar, delillerini çürütürüm. Eğer ben aranızdan ayrıldıktan sonra çıkarsa, Artık herkes kendini O'na karşı savunup korumalıdır. Zaten Allahu Teala müminleri O'nun kötülüklerinden koruyacaktır. Deccal kıvırcık saçlı, patlak gözlü ve gençtir. Sizden O'nu gören Kehf suresinin baş ve son tarafından onar ayet okusun. O, Şam ile Irak arasındaki bir yerden çıkacak. Sağa sola, her yana kötülüğünü yayacaktır. Ey Allah'ın kulları, imanınızı koruyup direnin. Bizde, Ya Resulallah, Deccal'in yeryüzünde kalma süresi ne kadardır? diye sorunca, kırk gündür. Bir günü bir yıl kadar, bir başka günü bir ay kadar, bir diğer günü de bir hafta kadardır. Geri kalan günleri ise sizin bildiğiniz günler gibidir.'' buyurdu. Biz yine, ''Ya Resulallah, bir yıl kadar olan günde kılacağımız bir günlük namaz kafi gelecek mi?'' dedik. ''Hayır, siz namaz vakitlerini ona göre takdir ve hesap ediniz.'' buyurdular. Biz bu defa, ''Ya Resulallah.'' onun yeryüzündeki sürati ne kadardır deyince, şöyle buyurdu. Rüzgarın sürüklediği bulut gibi, insanların yanından geçer. İlah olduğunu söyleyerek, insanların kendisine iman etmelerini ister. Onlar da iman ederler. Göğe yağmur yağdırmasını emreder, Yağmur yağar. Yere bitki bitirmesini emreder, otlar, çayırlar biter. İnsanların otlatmaya gönderdikleri hayvanları daha gösterişli, semiz ve sütleri daha bol olarak döner. Daha sonra başka insanların yanına giderek onları kendine inanmaya davet eder. Fakat onlar kendisine inanmayıp Teklifini Geri Çevirirler. Deccal de yanlarından ayrılıp gider. Lakin sabahleyin suları çekilip Çayır ve çümenleri kurur, Hayvanları da helak olur. Deccal bir ören yerine uğrayıp Definelerini ortaya çıkar der. O harabedeki defineler Arı beynin peşinden giden arılar gibi Deccal'in arkasından gider. Sonra Deccal baba yiğit bir genci yanına çağırıp onu kılıcıyla ikiye biçer. Vücudunun her parçası bir yana düşer. Ardından ona seslenir. Delikanlı gülümseyen bir çehreyle ona doğru gelir. Deccal böyle işler yaparken Allahu Teala Mesih bin Meryem'i gönderir. Aleyhisselam. Mesih, boyanmış iki elbise içinde, ellerini iki meleğin kanatları üzerine koyarak, dım aşkın doğusundaki ak minarenin yanına iner. Parıldayan yüzüyle, başını yere eğince, saçlarından terler damlar. Başını kaldırınca, inci gibi nurani damlalar dökülür. Onun nefesini koklayan kafir, derhal ölür. Nefesi, baktığı yere anında ulaşır. Mesih, Deccal'in peşine düşer. Onu Kudüs yakanındaki Babulüt'te yakalayıp öldürür. Sonra İsa aleyhisselam, Allahu Teala'nın kendilerini Deccal'in şerinden koruduğu bir takım insanların yanına gelir, onların yüzlerini okşayarak Deccal fitnesinin sona erdiğini söyler, ve kendilerine cennette yüksek dereceleri haber verir. <Gülüyor> Müslim'de geçen bu hadisi şerifte konuyla alakalı birçok bilgiye ulaşıyoruz. Şüphesiz Deccal fitnesi insanoğlunun yeryüzünde göreceği en büyük fitne. Müslim'de geçen bir hadisi şerifte şöyle buyrulur. Adem aleyhisselamın yaratıldığı zamanda kıyametin kopacağı ana kadar Deccal'den daha büyük bir fitne yoktur. Bu sebeple bütün peygamberler ümmetlerine bu fitneden söz etmiş ve onları ikaz etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük Deccal'den önce Ümmetinden 30 kadar yalancı Deccal çıkacağını, Bunların kendilerini peygamber olarak tanıtıp, Ben Allah'ın elçisiyim diyeceklerini haber vermiştir. Gerçekten de, Tarih boyunca anlatılan cinsten nice yalancılar çıkmış, Ben peygamberim demişler, Allah onların hepsini kahreylemiştir. Büyük Deccal'de, şüphesiz aynı akıbete uğrayacak rezil ve zelil olacaktır. Rebi bin Hiraş şöyle anlatıyor: Efendimiz aleyhisselam'dan Deccal hakkında duyduklarını söyleyebilir misin? Dedi. Huzeyfe radiyallahu an şunları anlattı: Deccal, yanında bir su ve bir de ateş olduğu halde ortaya çıkacak. Bazılarının onun yanında gördüğü su, gerçekte su olmayıp yakıcı ateştir. Bazılarının onun yanında gördüğü ateş de, gerçekte ateş olmayıp soğuk ve tatlı bir sudur. Sizden deccale kim yetişirse, ateş olarak gördüğü tarafta bulunsun. Zira o tatlı, içimi güzel bir sudur. Bu hadisi şerifte, Buhari ve Müslim'de geçiyor. Yani Sahih-i Müslim deniyor bu hadisi şeriflere. Değerli dinleyenlerimiz, anlıyoruz ki Deccal ben ilahım dediği gibi yalancı peygamberlerde beni Allah gönderdi diyeceklerdi. Zaten son peygamberin peygamberimiz olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem biliyoruz. Ama bundan önce birçok defa ben peygamberim diyenler çıkmış. Bugün de medya kanallarında veya YouTube'da birilerinin kendini Mehdi aleyhisselam ilan ettikleri gibi. Lakin bundan daha önemli bir mevzu da şudur. Belki bunları dinlerken aklımıza şöyle bir şey geliyor. E birisi bana ben sizin ilahınızım dese ben buna inanmam ki deyip, geçiştirebileceğimizi düşünüyor olabiliriz. Ama hangi şartlarda çıkacağı, insanların hangi durumda Deccal'le karşı karşıya kalacağını bilmiyoruz. Zor zamanların olduğunu biliyoruz. Açlığın olduğunu biliyoruz ama bundan sonrası bilinmezlik içeriyor. O sebeple bizim yapmamız gereken Allahu Teala'yı dünyada göremeyeceğimizi aklımızda tutmamız ve yarın bu olaylarla karşı karşıya kaldığımızda evet, yıllar öncesinden ben bunları duymuştum diyebilip hayatımıza istikamet çizebilmektir. Yine Sahih-i Müslim'de geçen bir hadisi şerifi paylaşmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben, Deccal'in yanında ne bulunduğunu iyi bilirim. Onun beraberinde iki nehir vardır. Biri beyaz su gibi görünür, diğeri yanan ateş gibi. Bir kimse Deccal'e yetişirse, ateş şeklinde gördüğü nehre gelip gözünü yumsun. Sonra başını eğerek ondan içsin. Çünkü o soğuk sudur buyurmuştur. Daha başka rivayetlerde de Deccal'in yanında cennet veya cehenneme benzer iki şey bulunduğu, onun cennet dediği şeyin ateş, yani cehennem olduğu, işte bu da benim cehennemimdir dediğinin de Allah'ın izniyle cennet olduğu aktarılır yine Müslim'de geçen hadisi şerifti. Demek ki bunu şöyle de algılayabiliriz. Gerçekten yanında gözümüzle göreceğimiz bir etten bir dağ veya cennetle ilgili tasvirler mi var? Yoksa bunda bir benzetme mi var? Bunun en doğrusunu Allah'u Teala bilir dememiz ama insanların seçim hakkına zorlanacağı, ikisinden bir tanesini seçeceği bir baskının olduğu günlerinde, Buradan işaretin alıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Efendimiz aleyhissalatu vesselam yine Müslim'de geçen hadisi şerifte buyuruyor ki, Mekke ile Medine dışında Deccal'in ayak basmadığı bir yer kalmayacak. Mekke ile Medine'nin bütün yollarında saf tutmuş melekler onu engelleyecek. Deccal, kumlu, çorak bir yere iner. Ardından Medine üç defa sarsılır. Allahu Teala orada bulunan kafir ve münafıkları dışarı çıkarır. Deccal'in yeryüzünde, Mekke ile Medine dışında, diğer yerleşim bölgelerini dolaşacağını, dolayısıyla herkesin onunla çetin bir imtihan, edileceğini bu hadisi Şerif açıkça beyan ediyor Allahu Teala iki harem bölgesini yani Mekke ile Medineyi Dolayısıyla orayı terk etmeyen samimi Müslümanları da Deccal'den koruyacaktır demiş Peki Deccal'e inanan ve ona değer verenler olacak mı Yine Müslim'de geçen hadis-i şerifte İsfahan Yahudilerinden Tayla sanlı bin kişi Deccal'in ardından gider buyrulur. Deccal yeryüzünün her yerine dolaşacağı gibi İsfahan'a da gidecektir ve İsfahan Yahudilerinden Tayla sanlı bin kişi ona arka çıkacak deniyor. Yine bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yine Müslim'de geçiyor, ''İnsanlar, Deccal'den kaçıp dağlara sığınırlar.'' buyurmuşlardı. Yani, nasıl ki Deccal'in bir ordusu var, o ordunun karşısında olan yiğit İslam mücahitlerinin, Deccal karşısında tutunamayıp kaçmaları, Ümmü Şerik'i hem üzmüş, hem de meraklandırmıştı. Bu sebeple sordu, Ya Resulallah, o gün bizler nerede olacağız? Yani Deccal böyle kötülükler yaparken biz ne olacağız? Buyurdu ki, Onlar o gün pek azdır. Yani, Deccal'in karşısında duramayacaklar, onun şerrinden, onun fitnesinden kaçıp kurtulmaya çalışacaklarını, ifade buyuruyorlar. Deccal ortaya çıkınca müminlerden biri onun bulunduğu tarafa doğru gider. Deccal'in silahlı adamları onun önüne çıkar. "Sen nereye gitmek istiyorsun?" diye sorarlar. İşte şu ortaya çıkan adamın yanına der. "Deccal'in adamları" sen bizim Rabbimize inanmıyor musun? diye sorarlar haşa. O da, bizim Rabbimizin gizli bir yanı yok ki, onu bırakıp başkasına inanalım, der. Deccal'in bazı adamları, öldürün şunu derler. Bir kısmı ise, Tanrınız haberi olmadan bir kimseyi öldürmeyi yasaklamadı mı? derler. Ve o mümini, Deccal'in yanına götürürler O mümin Deccal'i görünce diğer müminlere Ey müminler Bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisinden Bahsettiği Deccal'dir Diye seslenir O zaman Deccal Adamlarına Bunu iyice bir dövün der Onu dövmek üzere tutarlar Deccal tekrar Yakalayın şunu Yarın kafasını der. Sırtını ve karnına vurarak onu dayaktan geçirirler. Bu defa Deccal, Söyle bakalım, bana iman etmiyor musun diye sorar. O mü'min, Sen yalancısın der. Deccal'in emri üzerine, Onu testereyle baştan aşağı ikiye biçerler. Deccal, o zatın ikiye bölünen cesedinin arasından yürüyüp geçtikten sonra ona, ''Ayağa kalk'' der. O da doğrulup kalkar. Deccal tekrar, ''Bana iman etmiyor musun?'' diye sorar. O, ''Senin hakkındaki kanaatim iyice pekişti'' dedikten sonra halka döner. ''Ey insanlar, o benden sonra artık, kimseyi öldürüp diriltemez der. Deccal onu kesmek için yakalar fakat Allahu Teala o müminin boynundan köprücük kemiğine kadar olan kısmı bakır haline dönüştürür. Bu sebeple Deccal ona bir şey yapamaz. Bunun üzerine Deccal onu ellerinden ve ayaklarından tutup fırlatır. Halk onu cehenneme attığını zanneder halbuki o cennete atılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini şöyle tamamlarlar. İşte bu mümin alemlerin Rabbine göre insanların en büyük şehididir. <Gülüyor> Müslim fiten hadisiydi. Deccal'in mahiyetinin ne olduğunu onun hile ve düzenbazlıklarını çok iyi bilen bir mümin Hızır aleyhisselam olduğunu söyleyenler olmuş mesela. Deccal'in silahlı adamlarının yanında Deccal'e meydan okuyan bu şuurlu müminin bizim Rabbimizin gizli bir yanı yok ki onu bırakıp başkasına inanalım demesi müminlerin Allah'ı bütün sıfatlarıyla tanıdıklarını onun varlığından, birliğinden, gücünden hiçbir şekilde şüphe etmediklerini, onun kusursuz ve mükemmel olduğuna iman ettiklerini ifade içindir. Bu durum bizim için de çok büyük ibretler barındırıyor. Fitneler karşısında, manevi tehlikeler karşısında, gönüllerin Allah'a olan inançla teyizlenmesinin ne kadar mühim olduğunu öğreniyoruz. İmanıyla, irfanıyla, deccalin karşısında dimdik duran o müminin hali, bugün ahir zaman fitneleri ve kıyamet alametlerine dair hem Kur'an'da ve hem sünnet bilgisinde o yazılı, mevzulara ne kadar müminin ihtiyacı olduğunu ve bunların lüzumlu olduğunu da ortaya koyuyor yarın bunlar yaşanırken elbette daha önce bilgilenmek lazımdır bu hadis-i şerifte öğreniyoruz ki decel belası ortaya çıktıktan sonra bir zaman sonra tamamen bitecek Dolayısıyla bu fitneyle intihan edilecek müminlerin vazifesi, imanlarına dört elle tabiri caizse sarılmaları, gevşememeleri ve korkuya kapılmadan, deccale karşı iman cesaretiyle direnmeleri. Peki deccalin vasıfları neler, kılığı, kıyafeti nasıl, Bununla ilgili de bazı bilgiler sizlerle paylaşalım. Bütün peygamberler ümmetlerini yalancı ve kör deccelin tehlikesine karşı uyarmışlardır. Şunu bilin ki onun bir gözü kördür. Ama sizin aziz ve celil olan Rabbinizin göze ihtiyacı yoktur. Tek gözlü değildir. Deccal'in iki gözünün arasında kafir, kefere diye yazılmıştır. Buhari ve Müslim. Yine Buhari'de geçer. Onun bu gözü üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir. Bu ve benzeri hadis-i şeriflerde bildirildiği üzere Deccal'in bazı vasıflarını şöyle paylaşabiliriz. Deccal'in iki gözünün arasına, onun yalancılığını göstermek üzere kafir veya kefere diye yazılmış. Her mümin, Arapça okumayı bilmese de hangi ülkede hangi lisanı kullanırsa kullansın, kalbine Allahu Teala'nın verdiği bir ilham ile bu yazıyı anlayıp sezecek. Yine Deccal'in müminler tarafından rahatlıkla görülebilecek, tanınabilecek, hatırlanabilecek vasıflara sahip olarak yaratılması Allah'ın müstesna bir lütfudur. Fakat o çetin imtihanla karşılaştığında bu ilahi lütfun gereğini yerine getirebilmek sarsılmaz bir imana sahip olan müminlerin karıdır. Evet Deccal'in iki gözü de sakattır. Sağ gözü üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibi patlaktır, sol gözü ise tamamen siliktir, ışığı sönmüştür diye yazılmış. Yine Deccal'in saçının kıvırcık olduğu ve yaş olarak da genç olduğu eserlerde yazar. Deccal'in yanında kendilerini imtihan ettiği kişilere mükafat ve ceza olarak vereceği cennet, ve cehenneme benzeyen bir şey var. Fakat onun cennet dediği şey aslında cehennemdir. Neden? Deccalin işte benim cennetim dediğine iman etmek, inanmak, onu Rab olarak bilmektir. Haşa. Dolayısıyla sonu cehennemdir. Yani deccalin cennet dediği yere giren kimse, ona inanmış, oyununa kanmış olduğu için görünüşte cennete ama gerçekte cehenneme girmiş olur Deccal Doğu tarafından eserlerde yazıldığına göre muhtemelen e, muhtemelen Horasan veya İsfahan'da ya da başka bir eserde Şam ile Irak arasında bir yerden çıkacak denmiş yine hadisi şeriflerde okuduğumuz gibi kendisinden önce 30 kadar yalancı Deccal çıkacak hepsi de ben Allah'ın elçisiyim diyecek, sonra da ilah olduğunu söyleyecek. Leccal sadece bir kişiyi testereyle kesip ikiye biçecek, sonra Allah'ın izniyle onu diriltecek, buna rağmen o mümin kendisini bir yalancı olarak anlatacak demiştik. Ve İsa aleyhisselam kendisi gelip onu öldürecek, ve bu fitneye son verecek denmiştir. Peki ne yapmak gerekiyor? Dua etmek gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim ve Ebu Davud'da geçen hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Biriniz teşehhüdü bitirdikten sonra şu duayı okuyarak dört şeyden Allah'a sığınsın. Allah'ım Cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün iptilalarından ve Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kehf suresinin baş tarafından on ayet ezberleyen kimse Deccal'den korunur. Yine buyurulmuş. Ashabı ı Kehf zamanında biliyorsunuz, zalim Dakyanus'un şerrinden korunduğu anlatılır o surede. Bu, yine sıkıntı anında okunacak dualardan bir tanesidir. Hadis-i şeriflerde de neyi öğreniyoruz? Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kerim olan kitabından okumaların yapılması ve bunlardan ders alarak ben ne okuyorumu bilerek hatta tefsirden takip ederek okumasının ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Şu halde en büyük fitne olarak geçen Deccal fitnesinden korunabilmek için iyi bir Müslüman olmaya çalışmalıyız. İlmimizle amel etmemiz gerekmekte, ihlaslı evlatlar, alimler yetiştirmek, Kur'an ve sünnet istikametinde bir hayat yaşamaya çalışmak lazım. Şüphesiz ki, Deccali tanımanın en önemli ve değişmez ölçüsü Kur'an ve sünnettir. Karşımıza kim gelirse gelsin, adı Deccal değil, başka bir şey olsun, Kur'an'ıma ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinde yer almayan, bunların dışında olan şeylere zaten tepkiyi Müslüman verebilmelidir. Deccal konusunda aktarmak istediğimiz bilgileri bununla iktifa edelim. En doğrusunu Allahu Teala bilir Celle Celaluhu dedikten sonra ve Üçüncü madde, Dabbetül Arz. Dabbe, yeme içme konusunda muhtaç olanlara deniyor. Dabbetül Arz, yerden çıkacak bir canlı anlamında. Kur'an-ı Kerim'de, Enneml suresinin 80. 82. düzeltiyorum ayetinde şöyle buyuruluyor. O söz başlarına geldiği, kıyamet veya azap yaklaştığı zaman, onlara yerden bir dabbe çıkarırız da, bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. Yine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor, Üç şey vardır ki, onlar çıktığı vakit, önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmayan kimseye, artık, imanı fayda vermez. Bunlar, güneşin battığı yerden doğması, Deccal ve Dabetül Arz'dır. Müslim ve Ahmet'te geçen hadisi şeriflerdi. Yine Dabetül Arz beraberinde, Süleyman aleyhisselamın mührü ve Musa aleyhisselamın asası olduğu halde çıkar. Müminin yüzünü, Asa ile parlatır, kafirin burnunu mühürle damgalar. Öyle ki sofra ehli toplanınca biri diğerine yüzündeki parlaklıktan dolayı ey mümin der. Diğeri de öbürüne burnundaki mühür damgası sebebiyle ey kafir der. Yani müminle kafir de yüzünden tanınır. Tirmizi'de geçen bir hadisti. Alimlerin ekser görüşü nedir peki bu konuda ona geçelim. Dabbetül Arz'ın yerden çıkacak bir canlı olduğu sonucuna ulaşılmış ama bu nasıl bir canlıdır? Sahih hadislerde bu açıklanmamıştır. Konuşarak insanları ikaz edeceğini öğreniyoruz. Emri bil marufun yani iyiliği Allah'ın kanunlarını yapılması gerekenlerin tebliğinin ve nehyi anil münkerin yani bir hatanın, yanlışın, Allah'ın haram kıldığının, hoşnut olmadıklarının anlatılması eliyle, diliyle müdahale edilmenin terk edildiği bir zamanda ortaya çıkması İslam'dan başka bütün inanışların batıl olduğunu ilan edeceğini öğreniyoruz. Ayrıca bu olay inkar edenlere Allahu Teala'nın ölüleri nasıl dirilttiğini de açıkça göstermiş olacak. Dabe inkarcılara kıyametin yaklaştığını haber verecek. Allahu Teala bu canlıyı konuşturarak kafirleri rezil edecek. Çünkü onlar en akıcı anlaşılabilir bir lisanla konuşan ve insanlığın en şereflisi olan peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği o kelamı yani Kur'an-ı Kerim'i kabul etmediler, yüz çevirdiler. Allahu Teala da onlara farklı bir canlının lisanından onların anlayacağı bir üslupla gerçekleri haykıracak Kafirlerin işte dabetül arzın konuşmasından sonra sen kafirsin demesinden sonra iman etmeleri de onlara bir fayda vermeyecek deniyor. En doğrusunu Allahu Teala bilir ve güneşin batıdan doğması gök cisimleri kainatın yaratıldığı günden beri çok ince bir hesapla hassas bir nizam içinde dönmeye devam ediyorlar. Rahman suresinde buyrulduğu gibi güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Hakikaten güneş, ay Allahu Teala'nın kudretinin azametinin tecellisi olarak semada dönen iki hassas takvim zaten kullandığımız takvimleri ona göre biliyoruz zamanlamalarımızı öyle hassas bir takvim ki saniye şaşmıyor en ufak bir gecikme yok oysa bugünün teknolojilerine bakın bozuldu üretim hatasıydı şuydu buydu ama güneşte ayda böyle bir şey yok Mülk suresinde şöyle buyrulur o ki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 Kainatın yaratıcısı olan Allahu Teala insanlığın dünya hayatına son vermeyi murad ettiği zaman yaratıp kurduğu bu hassas düzeni yine kendi irade ve hesabı dahilinde bozacaktır. İşte o zaman güneş batıdan doğacak. Bunu gören insanlar dünyanın sonu geldiğini anlayacaklardır. Fakat artık tevbe kapısı kapanmıştır. Bu bilişin, bu anlayışın insana hiçbir faydasının olmayacağı bir gündür. Yani fırsat elden geçmiştir, kaybedilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Güneş batıdan doğuncaya kadar kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğduğu zaman İnsanlar onu görür ve hepsi toptan iman ederler. İşte bu vakit, şu ayet-i kerimede bildirilen vakittir. Enam Suresi 158. Ayet Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, önceden inanmamış veya imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. Demek ki her şeyin bir kıymeti zamanında yapılmasına bağlı. Madem ki kıyamet bir gün muhakkak kopacak ve herkes dünyada yapıp ettiklerinden dolayı ahirette mutlaka hesaba çekilecek, o halde yapmamız gereken şey bellidir. Hayat devam ederken, nefes alıp verirken günahlardan uzaklaşıp, samimiyetle tevbe etmek, imana sımsıkı sarılmak ve güzel işlerle, hayır hasenatla imanımızı korumak. Yıkılmaz bir kale gibi sağlam hale getirmektir. Bu maddemizde güneşin batıdan doğması da böyleydi. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. İsa aleyhisselam'ın inişi. Bildiğiniz gibi İsa aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilmişti. Kendisine birçok mucize verilmişti. Kendisi yalancılıkla itham edildi, sonra çarmıha germek istendi lakin Allahu Teala kendisini kurtardı ve kendi katına yükseltti. Diğerleri İsa aleyhisselamı çarmıha gerdiklerini zannettiler. Kur'an-ı Kerim'de yeterli açıklama zaten mevcuttur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır. O inecek haçı kıracak yani Hristiyanlığın hükümsüz olduğunu ilan edecek, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak yani din olarak sadece İslam kalacak. O zaman mal o kadar çoğalacak ki kendisine zekat ya da sadaka verilmek istenen kimse onu kabul etmeyecek. Okuduğum hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor. Ümmetimden bir grup, hak için muzaffer şekilde mücadeleye kıyamet gününe kadar devam edecektir. O zaman Meryem oğlu İsa da iner. Müslümanların idarecisi, ''Gel bize namaz kıldır.'' der. Fakat İsa aleyhisselam, ''Hayır.'' der. Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak, siz birbirinize emirsiniz.'' Daha pek çok hadisi şerif var ama vaktimiz az. İsa Aleyhisselam Allahu Teala'nın izniyle yeryüzüne ineceğine, İslami hükümleri tatbik edeceğine ittifak bulunmaktadır. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemden sonra geliyor olması son peygamberden sonra bir peygamber geleceği anlamına gelmemektedir. Çünkü İsa aleyhisselam zaten daha önce bir peygamber olarak gelmişti. Bu gelişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği o dini yaşayan, tatbik eden adil bir hakem sıfatıyla yeryüzüne inecek. Yine kaynaklarda kıyamete yakın bir vakitte Yahudilerin Müslümanlarla savaşacağından da bahseder. Bunun, Hazreti İsa'nın aleyhisselam gelmesinden sonra olacağı da kaydedilir. İsa aleyhisselamın esas hedefi Deccal ve onun taraftarları. Deccal'in Yahudi asıllı olması sebebiyle onu en çok Yahudiler destekleyecek demiştik. Bu sebeple İsa aleyhisselamın hışmına uğrayacak ve yeryüzünden silinip gideceklerdir. Bu da göstermektedir ki Yahudi-Müslüman mücadelesi o zamana kadar devam edecek. Yecüc-Mecüc Deccal'den sonra belki de en büyük fitne bunlardır. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. Biri bozgunculuk yapan Yecuç ve Mecüc kavminin Zülkarneyn aleyhisselama şikayet edilmesi, onun da bu zorbaların bulunduğu yeri demir kütleleriyle tıkayarak bir daha dışarı çıkamayacak hale getirmesi yani bir set yapması hadisesi. Diğeri ise Yecüc ve Mecüc kavminin önündeki seddin açılıp tepelerden aşağı doğru akın etmeleri. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu anlatılanlar. Bu iki kabile yeryüzüne dağılacak ve bir süre yeryüzünde bozgunculuk yapacak denmiş. Müminlerin annesi Zeynep binti Cahş radiyallahu anhanın anlattığına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bu hadis Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Bir gün korkudan titreyerek kendisinin yanına geldi. Allah'tan başka ilah yoktur. Yaklaşan şerden dolayı vay Arap'ın haline. Bugün Yecüc ve Mecüc'ün seddinden şu kadar yer açıldı buyurdular ve baş parmağıyla şehadet parmağını birleştirerek halka haline getirdiler. Bunun üzerine Zeynep validemiz ey Allah'ın Resulü ''İçimizde iyiler de olduğu halde helak olur muyuz?'' deyince, ''Kötülük ve günahlar çoğaldığı vakit evet.'' buyurdular. Günahlar çoğaldığında olacak bir helak. Ve yalnızca yecüc ve mevcut zamanında değil, o zamana has değil, genel bir hüküm olduğu aktarılıyor alimler tarafından. Yani kötülüklerin arttığı her zaman için bu geçerli. Buhari ve Müslim'de geçen bu okuduğumuz hadis-i şerif bizi düşündürüyor değil mi? Alimler bu konuda çok kafa yormuşlar. Kötülük ve günahlar çoğaldığı zaman o beladan sen de ben de nasibimi alacağım. Allah muhafaza. Değerli kardeşlerim, İsa aleyhisselam Deccal'i öldürdükten sonra Allahu Teala İsa aleyhisselama vahyederek kimsenin öldüremeyeceği kullar yarattım diğer kullarımı toplayıp Tuğra götür buyurur. Allahu Teala Yecüc ve Mecüc'ü yeryüzüne gönderir onlar tepelerden süratle giderler. Öncüleri Taberiye gölüne varıp koca gölün bütün suyunu içer. Arkadan gelenler oraya vardıklarında bir zamanlar burada çok su varmış derler. Yani o kadar kalabalıklar düşünün, koca bir taberiye gölü hala var o göl, o genişlikteki bir göl bitiyor. Arkalarından gelen kabileler suyu bulamıyorlar, zamanında burada çok su varmış diyorlar. Bugün olduğu gibi. Bazı çöküntülerden, kalıntılardan anlıyoruz. Yine... İsa Aleyhisselam'la yanında bulunan müminler Tur Dağında mahsur kalırlar. Onlardan her biri için bir öküz başı sizin bugünkü paranızda yüz altından daha kıymetli olur. İsa Aleyhisselam ile yanındaki müminler bu beladan kendilerini kurtarması için Allahu Teala'ya yalvarırlar. Allahu Teala'da. Yecüc ve Mecüc'ün enselerine kurçuklar musallat eder, hepsi bir anda ölüp giderler. Ardından İsa aleyhisselamla müminler turdağından inerler. Yecüc ve Mecüc'ün kokmuş cesetlerinin olmadığı bir karış yer bulamazlar ve bu beladan kurtulması için kendilerini defetmesi için Allah'a yalvarırlar. Allahu Teala Deve boyunları gibi iri kuşlar gönderir. Bu kuşlar onların kokmuş cesetlerini alır, Allah'ın dilediği yere götürüp atarlar. Sonra Allahu Teala hiçbir evin ve çadırın engel olamayacağı bol bir yağmur gönderir. Bu yağmur yeryüzünü ayna gibi pırıl pırıl temizler. Daha sonra yeryüzüne meyveni bitir, bereketini getir diye emredilir. O gün bir grup insan tek bir nar ile doyar, kabuğuyla da gölgelenir. Otlamaya gönderilen hayvanların sütü de bereketlenir. Bir devenin sütü kalabalık bir grubu, bir ineğin sütü bir kabileyi, bir koyunun sütü bir cemaati doyurur. Onlar böyle yaşayıp giderken Allahu Teala tatlı bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar Onları koltuk hatlarından sarmalayıp her mümin ve müslimin ruhunu alıp götürür. Yeryüzünde insanların en fenaları kalır. Onlar merkepler gibi birbiriyle tepişip herkesin gözü önünde cinsi münasebette bulunurlar ve kıyamet onların üzerine kopu verir. Müslim fiten En doğrusunu Allahu Teala bilir. Değerli dinleyenlerimiz, allah Teala'nın sadece bildiği ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirdiği kadarıyla kıyamet alametlerinden bahsetmeye çalıştık. Gayemiz, ilk dakikalarda söylediğimiz gibi, ibret almamız, kendimize çeki düzen vermemiz içindir. Bugünkü programın, nihayetindeyiz. Bir sonraki bölümümüzde inşallah doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda yer batması, Yemen veya Hicaz'dan ateş çıkması ve Mehdi Aleyhisselam'ın hayatını paylaşmak istiyoruz. Allahu Teala'dan niyazımız bizi bugün bundan sonra çıkacak ve okumaya çalıştığımız bütün afetlerden ağır imtihanlardan muhafaza buyurmasıdır. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, hakkımızda hayır olanı nasip eyle. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, İçimizdeki şeytanın şerrinden, kabir azabından, o fitneler artık içerisinde ne varsa, hepsinden bizleri emin eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Bize de hayır ile yaşayıp, hayır ile ölen, ölümü de, tekrar dirilişi de, hayır olan insanlardan eyle. Başka insanların, seni bilmelerine, seni bulmalarına, hidayete tabi olmalarına bizleri de vesile eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Amin.